Evet, Bir söz küçüm programında daha beraberiz. Bugün sizlere ben Mert ve Beren arkadaşım eşlik edeceğiz. Ve bugünkü e, konumuz Nartaneleri projesi. E, Boyner Holding'in yani e, sosyal projesi diyeyim. Onun için bugünün proje koordinatörü Gül Erdoğust ve Nartaneleri'nden Selda Arcan ve Dudu Ateş bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, öncelikle Gül Hanım sizle başlayayım isterseniz. Yani projenin hikayesi, yani nasıl başladı ondan evet. bahsederek Aha. başlayabiliriz. Aslında... E... Dinleyicilerimize bir merhaba demek istiyorum. Söz küçüğün ama büyüğün gibi oldu. Ben büyüğüm çünkü. O nedenle bir merhaba demek istiyorum. Sizin de söz ettiğiniz gibi Boyner Holding'in sosyal sorumluluk projesi ama çok ortaklı bir proje. Örneğin ben Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda çalışıyorum. Sosyal hizmet uzmanıyım ve projenin koordinatörüyüm. E, e, Boyner'in yanında e, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu zaten olmazsa olmaz bir kamu e, kuruluşu çünkü taneleriyle bizi buluşturan kurum. Personel Yönetimi Derneği var. Onlar da biraz sonra hem Nartanelerimi hı hı. anlatacak hem ben söz edeceğim. E, mentorluk mekanizmasını e, yönetiyor. E, i̇şkur var burada ve de kadın örgütleri e, bulunmakta, sivil toplum örgütleri bulunmakta. Yani biraz fazla o, ortaklı ve e, çok önemsediğim bir proje. Hı hı. E, 2009 yılında başladık. 5 yıllık bir süre için başladık ama bu 5 yıl sonra bitecek anlamında algılanmasın. Çünkü gerçekten her yıl çok daha farklı gelişimlerle sürdürdüğümüz bir proje. Her yıl 40 tane genç kadınla birlikte buluşuyoruz. Niçin buluşuyoruz? Bir, onların işe yerleştirilmelerini kolaylaştırmak. Güçlenmelerini sağlamak, hı hı. bu güçlenme hem kadın olmaktan kaynaklı dezavantajlarını evet. gidermek anlamında hem de yurtta yaşamış olmaktan yoksulluktan kaynaklı ulaşamamış oldukları kaynaklara ulaşmalarını sağlamak amacıyla neden nar tanesi? Nar taneleri biliyorsunuz nar bereket anlamında Hı -hı. narı açtığınızda içinden çok farklı taneler çıkıyor hepsi çok hiçbirbirine benzemiyor evet. ama birliktelerde birlikte de yola devam Hı -hı. ediyorlar. İşte biz nartanelerini yurtta e, kalan e, kızları birlikte bir yaşam evet, sürdürdükleri için. 18 ve 24 yaş arası ve lise mezunu en az bizim nartanelerimiz. Bunu da pilot proje olduğu için böyle seçtik. Yani çok daha e, aşağı eğitim grubunda olan e, kızların da. Hatta erkeklerin de buna ihtiyacı var, yetiştirme yurdunda yetişen. Ancak biz özellikle bu grubu aldık ki olumlu sonuçlar çıkaralım ve kurumu değiştirmek için, yani Sosyal Hizmetler Çocuk Ezekeme evet. kurumunun içerisinde de bir değişiklik yaratabilmek için olumlu sonuçlar alabilelim diye en az lise mezunu genç kadınlarla birlikte yapıyoruz. Peki Çok, ben evet. bir soru sormak istiyorum. Tabii. Peki Nartaneleri projesinin belli bir sayısal bir hedefi var mı? Yani şu kadar vatandaşımıza kredi ve herhangi bir sosyal hizmet sağlamak istiyoruz gibi sayısal bir şey var mı yoksa 5 yıl içerisinde ne kadar fazla yardım yapabilirsek şeklinde daha olayı akışına bırakılmış bir şekilde mi devam ediyor akışına bırakılmış değil kredi de vermiyoruz onu da bir hı. şey yapayım tamam. öyle bir şeyimiz yok ya yani girişimcilik falan çalışması yok bunu hı hı. özellikle altını çizmek istedim her yıl 40 genç kadını hedefliyoruz biz Hı. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu kendisine bağlı yurtlarda yetişen ya da aile yanında aile nakli yardım dediğimiz yardımla yani hem sorumluluğunu aldığı ama koruması altında olan ama aile yanında bakımına destek verdiği kızların listesini bize veriyor, bizimle paylaşıyor. Biz de onlarla iletişim kuruyoruz, önce mektuplar yazıyoruz. Daha sonra kabul edenlerle birlikte randevulaşıp mülakat yapıp daha sonra ulaşıyoruz. Yani onlara. siz onlara ulaşıyorsunuz aslında. Biz onlara ulaşıyoruz elbette. İlk yıl 7 ilde yaptık bunu. Ankara, İstanbul, İzmir her seferinde var. Bursa, Eski Eskişehir, şehir, Balıkesir, Konya, Kayseri idi. Hı -hı. ilk yedi ilimiz. Daha sonra Ege ve Trakya'yı kapsayan bir Hı -hı. 2010'da 26 oldu. şehir. Evet. Doğru. Ama 2011'de Güneydoğu'ya açıldık. Bu sene örneğin 21 ilimiz var. Fakat şöyle oldu. Osmaniye'de kriterlerimize uygun genç kadın bulamadığımız için Osmaniye çıktı. Çocuk Bitlis ve Tunceli'de de görüşmelerden sonra kriterlere görüşmeye gittim. Oradaki kriterlere... yurtlarla görüşüp gidiyorsunuz sanırım. Öyle mi oluyor? Seveçek zaten vermiş oluyor Pardon. isteği bize. Biz adreslere mektup yazıyoruz. Adreslerdeki genç kadınların, hmm. illerdeki genç kadınların adreslerine mektup yazıyoruz. Ve iletişime geçmiş oluruz. Telefon hmm. ediyoruz daha sonra. Bunu Sosyal Hizmetler Çocuk Tesirgeme Kurumu sağlıyor bize bu Peki, iletişime. Peki oradan size döneyim yani Selda ve Dudu'ya. Ee, onlar yani siz onlara ulaşmışsınız. Peki sizin onların e, tekliflerini kabul etmek için geçerli sebebiniz? Yani Selda'ya sorayım mesela. Ee, öncelikle Merhaba diyorum. <gülüyor> ee, ben Mardin'den katılıyorum bu projeye. Hı -hı. Ee, kadınları iş hayatına hazırlama projesi olduğu için öncelikle... Ben bir kadınım hı hı. ve bunu hem iş hayatında hem de bir birey olarak her yerde göstermek için bunun eğitimini almaya karar verdim. Ee... Aslında yani böyle bir şey olmasaydı belki de bu kadar önünde işte nasıl diyeyim, avantajlı şeylerin çıkabileceğinin farkında değildin. Yani bu projeyle birlikte aslında bu kadar çok yani, şey fark yani ettik ki. Yani e, sonuçta bu projede birçok eğitim alıyoruz. Hı -hı. Özellikle de iş ha hayatımızla ilgili. Motivasyon olsun, kadın sağlığı olsun. Kariyer planlaması e, Mülakat teknikleri Hı -hı. olsun iş hayatına hazırlama için. E, toplumsal cinsiyet olsun. Bunun gibi birçok daha e, maddeler söyleyebilirim. E, iş hayatında bir birey öncelikle. İş hayatında aslında bir birey. yani Türkiye'de en azından bir kadın Kadınım ama bir bireyim aslında, benim evet. de birçok avantajım var ama beni dezavantajlık gösterdikleri için evet. ben bu halde değilim ve bunun için hani projeye katılıyorum gibi bir Aynen şey oluyor. Öyle. Peki Aynen ben öyle. bir soru sormak istiyorum, e, bu yani e, taneleri sizi bulmasaydı, bir şekilde ulaşamasalardı size, siz bir şekilde e, aynı proje içerisinde olur muyuz? Yani kendinizi e, topluma göstermek için e, bir çabanız olur muydu? Tabii olabilirdi ama bu imkanı bulamazdık diye düşünüyorum. Daha doğrusu bununla ilgili çok fazla bilgimiz yoktu. Ben de İzmir'den geliyorum. Benim arkadaşlarım da geçen sene bu projeye girmişti. Ve ben onların anlattıklarından çok etkilendim. Gerçekten çok özendim onlara. Hani Onlar bu imkanları bulup bu projeye katılabildi. Ben acaba seneye katılabilir miyim, o mülakatı geçebilir miyim diye düşünürken... Tabi Gül abla geldi, daha sonra ben elimden gelenin her şeyi yaptım, en iyisini yapmaya çalıştım, konuştum falan ki arkadaşım da önermiş zaten, ee, seçti beni. Ee, gerçekten çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, yani bu proje olmasaydı bulamazdık ya, hani en azından aldığımız eğitimler, oryantasyon eğitimi, kendimi geliştirme, tanıma eğitimi, ne bileyim mülakat teknikleri, daha birçok yani CV hazırlama, bunu ben kendim yapamam bir eğitim görmeden. Bir deneyimim olması gerekiyor. Hem burada deneyim kazanıyoruz. Birebir mülakat yapma şansımı bulacağız burada. Hem birçok etkinlik yapılıyor. Eğlenceli geçiyor yani. Mentör ilişkileri olacak daha sonra. Bununla ilgili bize bilgi veriliyor burada. Yani ne sorunumuz olursa olsun bizi dinleyecek biri olacak Telefonu her açtığımızda arayabileceğimiz biri olacak. Hani ben bu durumdayım ne yapabilirim? Ee, yani bunu yapmak için neler bulabiliriz? O bana fikir sunmayacak. Ben ne yapabilirim diye kendim bulmaya çalışacağım. O sadece bana destek olacak. Kendi yönümü kendim bulacağım yani. yani siz de mentor olarak devam etmek istiyorsunuz değil mi evet, bu proje. Evet. evet. Peki bundan sonra mentörler bu projeye yine size öğretildiği şekilde mi devam edecekler yoksa farklı aktivitelerle mi devam edilecek yoksa tamamen aynı şekilde? Ya aynı da olabilir, farklı da olabilir. Hani sonuçta biz mentor olana kadar bayağı bir zaman geçecek çünkü mentörlerin da yaş sınırı var. Beni bir yere gelmişim alıyor onlardan. Kariyer sahibi olmuş kişiler 35 yaş üstü, 35 ve 35 yaş üstü. Hı hı olan bayanlar Yani biz 35 yaşına gelene kadar ki gelebilirsek daha farklı şekilde de olabilir bunu daha eğlenceli halede getirebiliriz. Ama ben şunu söylemek istiyorum öncelikle. Yani inanılmaz haz alıyorum. Çünkü zaten yani ile ilgili birçok şeyi görüyorum, öğreniyorum. Bu imkanlara sahip olmayan birçok insan var. Ve bunun için problem yaşayan da birçok insan var. Ve ben bu problemlerin hiçbirini yaşamayacağım çünkü önceden almış olduğum bir eğitim, e, iş hayatına girdikten sonraki insanlarla muhabbetim, yani. sohbetim, seviyem, bunların hepsini burada zaten görüyoruz, öğreniyoruz. Mentor olursam ki olmak istiyorum, inşallah olacağım. E, daha far, yani daha fazla elimden ne geliyorsa ya da o şartlara, o zamanki şartlara uygun e, yapılması gerekenlerin hepsini. Tabi daha güzel şekilde yaparım. Aslında bu konuya gelmişken Gül Hanım, şey sorayım. Hani benim gibi birçok de yani ben bilmiyordum. Hani buraya gelirken de Hı -hı. öğrenemedim yani. Okudum ama tam kafam basmadı diyeyim. Mentörlük ne peki? Yani mentörlük sistemi ama. Mentörlük sistemi Hı -hı. E, deneyimi olan birinin deneyimsiz birine e, destek olması diyebiliriz Hı -hı. özetle. Ama bizim projemiz için bir ablalık, danışmanlık Hı -hı. diyebiliriz. Aslında Türkiye'de çok yeni uygulanan bir yöntem. Hele sosyal sorumluluk projelerinde ilk kez uygulanıyor. Bizim hmm. çalışmamızda uygulanıyor. Bir de diğer büyük üniversitelerde uygulanan, mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde, ODTÜ'de yeni yeni başlanıyor. Ablalık, abilik. Deneyimden deneyimsize bilgi aktarımı aktarım anlamında şey. özetle söyleyebiliriz. Bizim çalışmamızda da biraz önce söyledi arkadaşlarım, nartanelerim 35 yaş üzeri deneyimli, iş sahibi ya da emekli olmuş. Yani iş konusunda nartanelerimizin önünü açabilecek, ufuk açabilecek Dudu da çok güzel söyledi. Onların yerine iş yapacak değil. Bunu asla hissediyorsun. Evet. Onlara sadece yol gösterici olması. Çünkü Şöyle bir şey yeri gelmişken söyleyeyim. Maalesef yurtlarda, yetiştirme yurtlarında çocuklar ve gençler kendileri istemeden bir takım şeyler yapılıyor. Yani her şeye hazır ulaşıyorlar. Dolayısıyla işte 18 yaşında ya da 20 yaşında yurttan ayrıldıklarında bir birey olarak ne yapacakları konusunda çok deneyimsiz oluyorlar, evet, çok sıkıntı tecrübesiz yaşıyorlar, ee, tecrübesiz oluyorlar. Biz e, işte bu çalışmayla onların işini biraz daha kolaylaştırmak yaşam dediğimiz çok zorlukla güçlükle karşılaştığımız bizi her zaman güçlüyle karşılaştıran hele e, şeye, kadın olarak zaten aynen hele kadın olarak evet. e, biraz daha güçlü gitmelerini e, sağlamak ben zaten evet. Evet, kesinlikle evet, bu aynen evet Aramızda Nartanelerin Hatice Aralı da katıldı. Merhabalar. Merhaba. Ee, şey soracağım ben aslında Hatice'nin gelmesiyle. E, hani eğitim, eğitim dedik. E, aldığınız eğitimler aslında hani 3 başlıkta hı hı. ama ve lakin, yani şöyle sıralayayım ben onları. Kişisel gelişim eğitimleri, iş arama becerilerinin geliştirilmesi, kadın güçlendirme eğitimleri. Yani e, bu eğitimler sırasında neler oluyor? Öyle sorayım yani başlık altında değil de hani eğitimlerin nasıl geçtiği, ne eğitim aldığınız? Kişisel gelişim eğitiminde mesela dış görünüş, iş yani iş görüşmelerine nasıl gidilir, hı hı. bunlarla ilgili eğitimler alıyoruz. Sonra mülakat teknikleri sırasında bir işveren ya da hani kendimiz bunların yerine geçiyoruz. Nasıl olsun sizce ya da diksiyonumuza dikkat ederek konuşmayı öğreniyoruz. Ondan sonra hani kılık, kıyafet, iş arama becerinin geliştirmesi, CV hazırlama gibi eğitimler alıyoruz. Aslında ben şeyi soracağım kadınla yani kadın güçlendirme eğitimleri evet. yani bu aslında hani hakikaten şu an hani toplumsal algı algı dedik az önce hı. arada hani durduğumuz hı hı. yerde ee, yani kadın güçlendirme eğitimleri aslında hani bu toplumsal algıyı birazcık daha değiştirmek için değil mi? Elbette şimdi hepimiz biliyoruz belki sevgili dinleyiciler de bileceklerdir. Hı. Yurtlarda yetişen çocuklara ilişkin toplumda hep olumsuz bir yargı var. Hmm. Ve o çocuklar da bunun farkındalar. Şunlar de farkındalar. Ben 3 yıldır bunlarla baş etmek için çabalıyorum ama bu tür projelerin olması gerekir diye onu daha azaltacak diye düşünüyorum. Mesela nartaneleri de söyleyebilirler. Kendileriyle ilgili algıları. Ilişki. Örneğin bir iş aramaya gideceğimizde yani yurdunuzun yakında olan bir yerde iş görüşmesine gittiğimiz zaman nerede oturuyorsunuz gibi bir soru yönelttiğinde işte biz şu, şu yurtta kalıyorum diye ikamet ettiğimizi söyleyince direkt insanlar bir önergüyle yaklaşıyor ya da bir geçen işte bir arkadaşımızın erkek işte ailesiyle falan tanışacağımızda sakın yüktan olduğunu söyleme gibi tepkilerle karşılaşabiliyoruz bu da bizi çok üzüyor ve biz bunlara son vermek için Nartaneli Matla Projesine yer almak istedik çünkü biz ileride böyle anılmak değil, günüstü genç, kad genç kadınlar olarak yer almak istiyoruz ve bunun senar tarihlerinde olduğumuz için çok mutluluk diyoruz. Evet, aslında bu tür e, radyo programı, televizyon Hı -hı. ve medyada yer almayı da onun için çok önemsiyoruz. Evet. E, yani yurtlar korkulacak ya da e, şey yapılacak, tabu olacak e, kurumlar değil. E, e, bun bunların toplum tarafından adlanması önemli. Ayrıca birçok judo takımı var. Bizim yurdun kendi kız takımı var. Burdur'daki. Biz milli takıma girdik. Takım olarak yani. Ve bunu da her takım yapamıyor. Biz yurt kızları olarak sadece yurt kızları var o takımda. Ve biz bunu milli takıma girebildik. Hani bunu her takım başaramıyor. İlk, Türkiye'de ilk defa girdik. Ve biz bununla övünüyoruz. Her her cüdücü bunu yapamıyor mesela. Hani niye her zaman kötü yanlarımız düşünüyorlar? Bunlar da bizim artı yönlerimiz mesela. Bunları hiç görmüyorlar. Yani ne bileyim? İnsanlar hep eksileriyle önyargılı evet, davranıyorlar. Evet. Yani bence bu önyargıyı kırsınlar artık. Bakın, onların elinde olamayan imkanlar şu an bizim elimizde var. Biz kendimizi Eşim. geliştirebiliyoruz. Onlar bir çaba harcıyor mu? Ben kalkıp hiçbir zaman dersi benim kadar özverili, benim kadar kendine özgüveni olan birine rastlamadım bugüne kadar. Benim kadar özgüveni olan bir arkadaşım yok bugüne kadar. Ki bu özgüven sayesinde ben tiyatromu geliştirdim. Ve belki de ileride tiyatro sayesinde bir meslek sahibi olacağım. Ve buraya gelmem mi de bir özgüvenim olduğunu gösterir kendime. Çünkü burada beden dilini kullanıyoruz eğitimlerde sürekli aktiviteler oluyor. Ayrıca eğitimler hiç sıkıcı da gel gelişmiyor. Sosyal aktivitelerimiz de var. Ne bileyim, bu sponsorlarımız sayesinde görmediğimiz tarihi yerleri görüyoruz İstanbul'da. Ne bileyim pikniklerimiz oluyor, boğaz turlarımız oluyor. Mesela dün Eminönü'nde balık ekmek yedik ve bu belki insanlar için çok basit gelebilir ama biz çok büyük mutluluk duyduk. Çünkü bir aradaydık. Burada bütün o Güneydoğu mesela ben İzmidi'yim, arkadaşım hmm. Mardin'den gelmiş. Biz burada etkileşim içindeyiz. İki kültürün buluşması gibi bir şey bu. Aynen öyle. Yani ben ondan bilgi de alıyorum. O benden bilgi alıyor. Belki de ben üniversitede onun bulunduğu ortama gitmek istiyorum. Ondan fikirler alıyorum. Orası nasıl? Nasıl bir yer? Bu proje sayesinde biz birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Soracağımız sorulara kadar öğreniyoruz. Ben onu nasıl en iyi şekilde tanırım diye... Mesela bize eğitimler verildi. En kısa sorularla, en basit sorularla onu daha iyi tanıyabiliyorum. Uzun uzun zorla kendini tanıtmak yerine kısa kısa sorularla kendini daha iyi ifade edebiliyorsun burada. Bu aslında biraz da dediğiniz gibi kültürlerin bir arada şey olmasını sağlayarak bir de toplumda daha büyük önyargıların, bölgesel yargıların, ee, ne diyebilirim Türkiye'nin işte doğu tarafı ile batı tarafı arasındaki ayrılığın da birleşmesini sağlayan e, bir proje dairece değil mi? Kesinlikle, Kesinlikle. ya evet. ben bir de bir şey söylemek istiyorum evet bazı yurtlarda çocuğa şiddet var evet. gerçekten de toplumla ilgili. yani toplumun aslında böyle düşünmesini de ben hani yargılamıyorum çünkü gerçekten de şiddet uygulayan çalışanlar var evet ama bir de iyi olan yurtlar da var. Yöneticileri iyi olan, çalışanları iyi olan, kadın çalışmalarında yer alan Gül Erdoğmuş özellikle başta olmak üzere diğer bütün ortaklar ve gönüllüler. Yani herkesin amacı toplumda bizi toplumda bize bir yer sahibi edinmek. Yani Kadın bu hep var. böyle kötü değil. Bu hep böyle kötü değil yani. Tamam birkaç kişi şiddet uyguluyor diye tüm yurtlarda öyle bir şey yok. Siz projenin içinde yer alarak aslında kendinizi kanıtlayarak ki zaten komple bu toplumsal algıyı değiştirmek için aslında bir şeyler aynen yapıyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Ve doğrultu diye bir çatışma olmadığını göstermek istedik. Hı. O Mardin'de oturabilir. Ben İzmir'de hı hı. oturabilirim ama ikimiz de aynı olgu için aynı şey için bir aradığı sonuçta aynı proje için ilerliyoruz hani bir ayrım yapılmaması gerektiğini de göstermek istiyoruz bir de ben şunu da söylemek istiyorum insanlar hemen ön yargıyla hiçbir şey söylemiyor öğretmiyor evet belki ben ondan bir şey öğreneceğim ama yani sırf yurtta kaldığım için he, tamam falan yani böyle saçma sapan ee, yüz ifadeleriyle, yani yani. yüz ifadeleriyle, ondan sonra saçma sapan sorularıyla ya öyle sorular duyuyoruz ki gerçekten de hani insan insanın konuşması gelmiyor. Belki ben ondan bir şey öğreneceğim. Öğrenemiyorum. Ve biz inanıyoruz ki biz onlardan daha şanslıyız. Onların hani elinde olmayan imkanların çoğu bizde var. Spor olsun, yüzüm olsun, bizim bilgisayar kurslarımız falan her şeylerimiz var. İnsanın kendini geliştirmek biraz da kendi elinde yılmamak gerekiyor. İşte ben yurttaki oluyorum, onların annesi babası var diyerek kenarıya çekilmemek gerekiyor. Her şeyi daha böyle sıkı tutarsak, mesela bizim aramızda Ortü Bilgisayarlık Mühendisliği'nde işte arkadaşım tiyatroya ya da farklı farklı bölümlere hazırlananlar var. Yani yurtta kalanlar dışarıdaki insanlardan, dışarıdaki çocuklardan daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ee, ben bir şey daha sormak istiyorum. E, 193 tane gönüllünüz var mı? Sanırım bir kısmı bunlar mentörle, mentörleriniz. E, bu men hepsi mi mentörleriniz? Hepsini yok. E, Gönlüm. Mentörler e, nasıl seçiliyor yani e, eğitim verilebilecek kapasitede olduğu nasıl e, Hı. anlaşılıyor? Hı. Bir, özel bir eğitim şey mi var Evet. Bunda? Önce bir mesela Doğu ve Güneydoğu için Hı. eğer e, soracak olursanız önce ilan edildi bir sürü e, siteden ilan verildi şu şu şu ıı, kriterlerde ıı, kadınları arıyoruz diye. Onlar CV'lerini yolladılar. Onun üzerinden biz bir daha doğrusu bu işi PERYON yapıyor. Personel Yönetimi Derneği. Onlar bir eleme yaptılar. Ve sonunda bizim koşullarımıza uygun olduğunu düşündüklerimizden ıı, bir grubu eğitime çağırdık. Onların da eğitimleri oluyor. Yani nartanelerinin eğitimi... Ee, aynı zamanda mentor eğitimi, eğitici eğitimi, eğitimcilerin de eğitimini yapıyoruz. Yani hemen evet ben eğitimciyim, hadi geldim, oh, buyur evet. hoş geldin, yok. Mutlaka duyarlılaştırma eğitimi yapıyoruz şeylerine bakıyoruz izliyoruz o arada ne kadar verebiliyor ne kadar bu işi severek yapabilecek bizim için önemli olan o yoksa kimsenin CV'sine yazılması için nartanelerin eğitimcisi oldum ya da mentoru oldum diye yazılması için bir olana tanımıyoruz benim algıladığıma göre ki arkadaşımın mentoruyla de tanıştım ve çok güzel bir ilişkileri var bu hayat koçu gibi bir şey sana yön, yön gösteren biri var. Sen bir iş severek yapıyorsun ve karşındaki sadece seni dinliyor, kendi kendine yorumlar katmanı, kendi kendine çözümler bulmanı sağlıyor. Ve bu sadece e, iş değil, hayatınla ilgili, psikolojinle ilgili, kendinle ilgili. Gönüllüler, her bunu şeyine. gönüllü yapıyorlarmış, gönüllülük diye bir e, ailenin yerine geçilebilecek. Kesinlikle. İyi bir dost, güvenilir bir, bir insan, abla, bir abla, arkadaş. Evet, ablalık demişimiz, abla mentörlük. Abla olması Herkesin gerekiyor. güveneceği birine ihtiyacı olur ya, bizim mentörlerimiz de inşallah bu işi görecekler. Ki, Onlarla olacağımız için daha bir araya gelmedik ama hepimiz heyecanlıyız, kendimiz çok manzımızı bekliyoruz. Her nartanesinin bulunduğu ilden ablaları. 40 kişilik edeceğim. bir nartanesi Peki, her şeyde. Peki her süresi nedir? Bir yıl en az. Kırkı için. Hayır, Bine herkes yoksa, için. Bir her biri için bir ayrı için. ayrı. Ha. Ha, bir her de biri de. için ayrı ayrı. E, Nartanemize kırk mentor e, ve bulundukları ilgilenir. Bireysel mentorlar. Evet. Bireysel mentorlar. Bir de mentorlarımız mesela biz, ben mesela tiyatroyu seviyorum. Benim mentorumu de ona göre seçiyorlar. Hmm. Benim özelliklerime uygun insanı buluyorlar ki daha kolay iletişim kurabilirim ne? diye. Hani bir yıl oldu tamam deyip insan o kadar yakın ilişkiyi daha atamayacağı için hı hı. Yani ikimizin ilişkisine göre görüşmek istersek daha sonra devam ediyoruz. Bir abla ilişkisi kolay kesilmeyeceği için. Evet. Büyük çoğunlukla da devam ediyor yani ilişkileri. Evet, evet. 2009'da ben şu, başlayan. Ben bir de şunu da söylemek evet. istiyorum. Gerçekten eğitimcilere yani burada bize eğitim veren eğitimcilere çok çok çok teşekkür ediyorum gerçekten büyük haz alıyorum onları dinlerken ve bunları hayatıma kolaylıkla e, uygulayacağım çünkü o derece derecede anlatıyorlar e, benim, biz şimdi dilemek söylemek istiyorum güçlü genç kadınlar mutlu yarınlar burada olmak ve benim gibi nar taneleri yani Bireysel kendi başına durabilen kadınlarla bir arada bulunmak çok mutlu etti beni. Bu yüzden hem sponsorlarımıza yani bu iş için gönüllü olarak çalışan ortaklarımıza hem de eğitmenlerimize ve bu projenin koordinatörü Gül Ablo'ya, Gül Erdos'a çok teşekkür ederim. Evet programı kapatmak için sözü Hatice'ye veriyorum. Ben diyorum ki bizi toplumda yadırgamak küçük kızları demek yerine bize gönüllü destekçi olabilecek kişileri bekliyoruz ve bunun için nertaneler web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programı artık kapatıyoruz. Bu programla ilgili yorumlarınızı sözküçün radyet gmail adresinize yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet geldiğiniz için çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz Biz teşekkür için. Tekrar teşekkür Tekrar görüşmek ediyoruz. dileğiyle. Bir Söz Küçük'ün programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.